Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 29. cüzden yine inşallah takip edeceğiz kaldığımız yerden en son Müddesir suresinin tefsirini yapmıştık. Ondan sonra surat-ı Kıyamet. Kıyamet suresi. Mekke'de nazir olmuş olup 40 ayettir. Aslında kıyamet... Kur'an-ı Kerim dört temel ana konudan bahseder. Allah'a iman, ahirete iman, peygamberlere iman, kitaplara iman. Yani temel olarak Kur'an-ı Kerim'in dört temel esasından birisi de ahirete imandır. Kıyamet ve kıyamet alametleri ise kıyamet ile ilgili konular ise işte böylece ahiretle beraber Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini oluşturur. Bu da ne demektir? Ortalama 1500-2000 ayet civarında. Konu öldükten sonra tekrar dinilme, kabir, ahiret, cennet, cehennem, kıyamet, kıyametin kopması ile ilgili konuları ele alır. Mesela Vakıa Suresi, ondan sonra Zilzal Suresi, Kariha Suresi, işte buradaki Kıyamet Suresi. Bunlar kıyametin dehşetini, kıyametin kopması anındaki o korkunç anı sürekli bir şekilde tasvir eder. Nasıl olacağını belirtir. Kıyametin o dehşetini ki daha önceki surelerde de kısım kısım gördük. Burada da kıyameti anlatmış olacak. Aslında kıyamet kelime anlamışı demek. Kıyam, kalkma. kaim olmak, kıyametmek yani ayağa kalkmak. Bu ne demektir biliyor musun? Normal oturmuş olan kainat start verdiğinde, sona geldiğinde, finale vardığında ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıyor. Ayağa kalkması artık bir derece yani tamamen oturmuş, sakinleşmiş, Yerleşmiş halinden, yerleşik halinden tamamen dışarıya çıkıyor. Yani aynen trenin kendi rayından çıkması gibi, kendi kanalından çıkması gibi, kendi yolundan bir derece şarampıra yuvarlanması gibi yolundan tamamen çıkma üzere bütün kainat ayağa kalkıyor. Bu da nasıl ki insanın dünyaya gelmesi, bir sebep ile idi. Hz. Adem'in yasak ağaca yaklaşması. Allah alem kıyametin kopmasına da sebep yine insanın kirli eli, günahı işlemiş olduğu tür. Mesela onun için Efendimiz buyurur ki kıyamet kopmadan evvel müminlerin ruhu önceden kapsedilir. Geriye kim kalıyor? Kafirler. Biz insanlar. He, kafirler kalınca bu sefer kıyametin kopmasına sebep dünyada kafirler var. Kıyametin kopmasına sebep onların varlığı olacak. Hem kıyamet onların başına kopacak hem de böylece onların o küfür içerisinde olmaları sebebiyle dünya sahnesinin kapatılmasına onların o durumu sebep olmuş olacak. Söyle olun. Yani hocam, e, ahir zamanda kafirler tek kalacak değil mi hocam? Öyle. Kıyamete yakın Allah müminler ruhunu önceden kapsedecek, Böylece geriye kafirler kalmış olduğu için kafirler tüm başına kıyamet kopar. Ama şu var. Böyle değil mi Diyor, Dünyada tek hala Allah diyen bir kişi bile kalmaz. Kaldıkça kıyamet kopmaz. Hmm. O arada kıyamet nasıl kopar? <gülüyor> Allah diyen insan kalmayacak. İşte bunun o manası bu. Evet. Yani kıyametten önce müminlerin ruhunu neden? Zaten daha önce de gördük, göreceğiz. Vakıa suresinden ifade edildiği gibi çocuklar bir diyelim ki bir deprem oluyor, insanların ne hale geliyor değil mi? 17 Ağustos depreminde mesela Marmara'da düşün yani o korkunç har hiç unutulmuyor. Erzincan depremi, İzmir depremleri hiç unutmuyor. Van depremleri hiç unutulmuyor. Şimdi bir de düşününüz ki bu deprem bir Van'da değil, bir Marmara'da değil, Erzincan'da, İzmir'de değil. Bütün kainatta olduğunu düşünün. Kıyamet bütün kainatı kapsayan bir olaydır. Bu şuna benzer. İnsanda kalp ne ise kainatta da dünya olur. Kalp durunca ne olur? Vücut durur. Dün, kainatın kalbi de dünyadır. Dünya kalbi durursa otomatikmen tüm kainat durmuş olur. Onun için kainatı bir insana benzetirseniz bizim dünyamız kainat insanı içerisinde neye benzemiş oldu? Kal. Kalbe benzemiş oldu. Böylece dünyada kalp durunca Kainat cesedi otomatikman kıyamet ile çökmüş oluyor ki yıldızların patır patır dökülmesi değil mi göklerin yarılması bu olay mevzi bir olay değil yani dar bir alanda olan bir olay değil tüm kainatı kaplayan bir olay olmuş oluyor kıyamet onun için kıyamet kainatın ayağa kalkması isyan der şu anlamda insanın günahına mesela denizin dibindeki balıklar bile insanın küfründen, nankörlüğünden, isyanından Allah'a şikayette bulunurlar. Ya Rabbi bunlar bizim istirahatımızı kaçırıyorlar. Yani demek ki insanın küfrü, günahı, gafleti kainattaki diğer varlıkları bile ne yapıyor? Rahatsız, Rahatsız, ediyor. Rahatsız ediyor, huzursuz ediyor. İşte onun için küfür cürm azimdir. Ümne şirke zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür. Onun içindir ki o zulüm yaygınlaştıkça işte kıyametin kopmasına da bu durum vesile oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. La. Bu daha önceki surelerde de geçtiği gibi. La olumsuz olmasına rağmen burada o olumsuz manasını ifade etmiyor. Zahiretü fil aynı Her iki durumda da ziyadeliği bildirmiş oluyor. La ifadesi. He. O bir bi ya Kıyamet gününe kasem olsun. Kasem eder ki. Yemin eder ki. Daha ve yine buradaki işte la da o mana da var. Dikkat, uyarı. Hani trafik levhalarında olduğu gibi, kırmızı işaretlerde olduğu gibi. Dikkat, dur. Ha. O ne yapıyor? Olumsuz bir şey ile insana dikkatini çekiyor. Toparlanmasına vesile olmuş oluyor. La bak bak bak bak. Nefs-i levhameye de yemin ederim. Burada bir parantez açayım. Yani kendisini kınayan, kötülüklerden dolayı kötülüklerden sakınan nefse de kasem olsun. Tasavvufta veliler nefsi 10 kısma ayırır. 10 kısma ayırır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de de Cenabı Hak nefsi 3 kısımda ele alır. Mesela Yusuf Suresi'nde inen nefsele emrettün bir su ma rahime rabbi. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Muhakkak ki nefis kötülükleri emreder. Rabbinin rahmeti, merhameti, himayesi, muhafazası, müstesna Yusuf suresi 53. ayette. Demek ki nefsin 3 Kur'an'da bahsedilen halinden birisi nefse emmare, kötülüğü emreden nefis. İkinci nefis işte burada görmüş olduğumuz Piyane suresinin ikinci ayetinde görmüş olduğumuz kendini kınayan nefis. Yani işte ben günahkarım, günahkarım, eksik ve kusurunu gören nefis. Kendisini kınayan nefis. Yani bu iyi nefis değil mi hocam? Evet. Buradaki iyi. İyi nefis. Yani evet. ne yapıyor? Yaptığından dolayı mesela vicdanen rahatsız oluyor. Evet. Memnun kalmıyor. Memnun kalmıyor. Ha. Yusuf Aleyhisselam da orada nefsin kötü cihetine. Yani hiçbir nefis yoktur ki tebriye edilsin. Günahsız kabul edilsin. Mümkün değil. Bir üçüncü nefis ise nefsi mutmainne. Fecil suresinin 27. ayetinde ifade edildiği gibi doğru yolda yürümüş doğru yoldan sapmayan tatmin olmuş, mutmain olmuş nefsi mutmainne nefsi mutmainne olan nefis bu Kur'an'da bahsedilen işte bu fecir 27'de bahsedilen bu nefiste doyum sağlamış olan en mükemmel hali. Artık tatmin olmuş, teslim olmuş, ikna olmuş yeterli altyapısı var diye bir ifadeyle bir diğer konu Kur'an-ı Kerim'de Beyyinen'in suresinde ifade ediyor. En mükemmel nefis radiyeten <gülüyor> kendisinin Allah'tan razı olduğu Allah'ın da kendisinden razı olduğu bir nefis. <gülüyor> Değil mi? Düşünürüz ki bizim nefsimiz Rabbimizden razı. Ya Rabbi ben senden razıyım. Ve ondan daha güzeli, daha önemlisi ise Rabbimizin bizden razı olmuş olduğu gibi bir durum, bir nefis bir tatmin olmuş hal, en mükemmel hal. Nefis aslında nefis. Nefis şuna benziyor. Yani insanda kötü istek, yani istek duygusu. Nefes dediğimiz, nefis dediğimiz şey insanın hayvani yönü. İnsanın canlılığa bakan yönü. insan iki yönü var. Bir nefis yönü, bir de ruh yönü vardır. Ruh yücelikleri ister, nefis ise biraz daha. Le, mesela İnsanda üç duyguya Allah'sının konulmamış, koymamış. Akıl duygusu, kuvve-i akliye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadeviye. Kuvve-i istek duygusu. Aslında zese her şeyi istiyor. Her şeyi istiyor. Bununla beraber kuvve-i gadeviye, kızma duygusu. Hatta insan sırf sigarasını tutuşturmak için çok rahatlıkla dünyaya ateş edilir. Her insanda bu derece bir hiddet var. Yani sigarasını tutuşturmak veya yumurtasını pişirmek için çok rahatlıkla dünyaya ateşe verir. Böyle bir hiddet duygusu var insanda. İstek duygusu var. Nasıl? Efendimiz diyor ki bir insana bir dere dolu altın verirse ikinci iki İki dere dolu altın verirse üçüncüsü mu? ila nihaya gider. En sonu ne olur? Gözünü bir avuç toprak neticede doldurmuş olur. Onun için insanda sonsuza uzanan bir istek var. Akıl duygusu da öyle, buyurun. Yani dünya gözle bir, bir avuç avuçta da alınmışlar. Yani yapayım. şu, neticede, neticede, hani dünyaya sığmayan insan nereye sığıyor? Hadi. Bir iki metrelik, köküne kadar villa mi oran? Yoo kökü de değil. Dupleks mi, triplex mi? Yoo. Orada tek kişilik var. Bir, iki üç metrekarelik bir yer. En büyük adam diyelim ki birkaç metrelik kare, en sonu oran. Ve giymiş olduğu bir kefen. Yani neticede dünyaya sığmayan insan, ne yapayım? Bir kabire çok rahatlıkla 2-3 metrekarelik bir alana çok rahatlıkla sığabiliyor. Yani onun için şu anlamda yani insan nefsin ve dünyanın mahiyetini bilirse o zaman niçin yaratıldığını da anlar. Şöyle. Hazreti Ebubekir bir gün bakıyor ki mahallede çocuklar bir ceviz için kavga ediyorlar. O diyor benim, o diyor benim. Hazreti Ebubekir durup diyor. ceviz alıyor, kırıyor. Ceviz poz çıkıyor. Kavgada bitiyor. Yani Allah'a bakmayan yönüyle dünya budur. Hee, ibadet yönüyle, Allah'a bakan yönüyle, ahiret yönüyle dünya nedir? Ervedi ahiretin bir. Ed-dünya mesraatul ahiret. O cihette dünya nedir? Ahiretin bir tarlasıdır. Yani burada ne yapıyoruz? Hem ekiyoruz, hem ekiliyoruz. Amel cihetiyle ekiyoruz, duymular cihetiyle bu dünyada Ekiliyor. ekiliyoruz. Ne olacak duygularımız ne şunu mağlul olacak? Elleki <gülüyor> telûmu nefsah ne yapıyor? Kendi nefsini levmediyor, kınıyor. Ah nefis ah, hep bütün sen benim başıma geliyor. Ha ve in de iş ne edecek ve cevabı nasıl mahsus? Ay yani ne tuhaf sözünle? Ey nefsi lavuama. Muhakkak sen ne olacaksın? Tekrar edilecek. Hesaba çekileceksin, soğukluya çekileceksin, ne Nerede bu mahsus olan manayı çıkartıyoruz? Kendisinden sonraki cümlede. O da neydi? Şu. Elahse bunu insan. İnsan düşünür mü? Yani? O insandan kasıp el kafir. Çünkü mümin bilir. Yaratılışının gayesini bilir. Kafir düşünür mü? Neyi? Enlen necmai Biz onun tırnaklarını toplamayacağımızı mı düşünür? O kafir, biz onun tırnaklarını toplamayacağımızı, yani tekrar diriltip bir araya getirip hesaba çekmeyeceğimizi mi düşünür? Niçin? Gerek öldükten sonra tekrar diriltme, tekrar yaratma şeklinde. Tırnak mı? Yani en basit eczan kem kemiklerini yani tırnak. Tır tırnak kemik ya. Yani. Yani en basit bir tırnağını, kemiğini bile o insanı dinletebileceğimizi mi? Bunu şuradan ifade edelim. Yasin suresinde Asbin varil eline bir kemik almış gelmiş. Ne demişti? Kalemen yuhri izam ve yaramiyor. Allah bu çürümüş toz toprak olmuş kemikleri tekrar dinletecek? He. Kalemen yuhri izam ve yaramiyor. Yuhri herlesi enkileşir. Allah'ın her şeyi bilir. Enindeki kim yaratan? ki ilk yaratmada hiçbir şey yok ortada sıfır bile değil yani hiçbir şey değil iken hiçlikten o insanı yaratan Allah tekrar onu neden diriltmesin bir araya getirmesin var olduktan sonra Ö öğrenciler değişik yerlerden getirildi sınıfta toplandı zil çaldı öğrenciler dağıldı öğrencileri ilk toplamak mı daha kolay Gelip toplandıktan sonra zil çalıp dağılmalarından sonra zil, dağılmaları. zil to tekrar toplamama evet. değil mi? Yani dersten zil çalıp da dışarıya çıkıp ikinci tekrar bir araya gelmeleri zil yine öncekinden birinci toplamadan, okulda toplamadan, sınıfta toplamadan daha kolaydır. Gerçi Allah için zorluk kolaylık yok ama mantıken düşüneceğimiz zaman Cenab-ı Hak her türlü yaratmayı ilkini de sonunda elbette en iyi bilendir. Bela. Hani ennem ya, olumsuz olduğu için olumsuza naam, ecel denilmiyor, ne denilmiyor? Bela. Bela denilmiş oluyor. Kadirina ma'acemiha. Biz onları toplamaya kadiriz, güç yetiririz. Ala el-nüsevviye belane. İşte burada. Yani parmaklarını vehvel eshabi'i. Değil mi? Daha bırakırız. Tümünü en küçük parmaklarını bile, en küçük parmaklarını bile tesviye etmeye, düzenlemeye, bir araya getirmeye biz neyiz? Kadiriz, güç getiririz. E yani noidu izama kemakyanet masariya, küçüklüğüyle beraber onu meydana getirdiğimiz gibi büyüdüğünde de tekrar onu iade etmeye, tekrar aslına dönüştürmeye biz neyiz? Kadirine güç getiririz. Ha vekeyfi büyüklere yani küçükken bunu yaptığımız gibi küçük halinde bu olduğu gibi büyük de mi olmasın ki büyüdüğünde tekrar niye tekrar bir araya getiremeyelim. Onun en küçük bir parmağını yaratan Allah demek ki tümünü neden yaratamasın? Büyüğünü de küçüğünü de yaratabilir. Evet bel belki buradaki bel kuvvetli manasına biz Türkçe'de belki diyoruz biraz güçsüz manasına ters anlamda kullanıyoruz. Burada kuvvetli ifade belki yuridul insan, insan irade edip düşünüyor. Hesap edip kitap ediyor. Neyi? Li yefcure el-lamu Buradaki lam zayidedir. Yuridul insanu yefcure. Li en yefcure, yefcure. Günah işlemeyi. Ve nasbuhu bi- El mukaddere, el yekzib'e, yani yalanlamayı irade edip düşünüyor. Neyi? اَمَامَهُ Önündekini, önünde gelecek olan ney? يَوْمُ الْقِيَامَةِ Ha, önünde gelecek olan, kendisini karşılayacak olan, sonuçta kendisinin de ona varacağı, kıyameti o insan ne yapıyor? Maalesef yalanlıyor, yekzib ediyor. Peki buna delil nedir? De lâleyh ne? şu yisalu ayane yevmul kıyame soruyor eyane yevmul kıyame kıyamet günü ne zaman suali bunu niye soruyor istihza ve tezkiib sırf dalga geçmek için alay etmek için yalanlama da o hayrola sizin o bahsettiğiniz kıyamet ne, ne oldu hani gelmedi ne zaman gelecek nerede o kıyamet diye alayvari bir surette soruyor he yisalu ayane yevmul kıyame ve orada koyun. Diğer fiyman alay zikr eden fesim bahve. Yürek insan an ifkurla, be yedum ala fujurla. Fi ma yastak bilmen zamanı ma aşevlayan ziyanı maası velayetu. Günah işlemeye sürekli bir şekilde devam ederekten yani, tüm gelecek zamanları içerisinde de günahda devam eden o insan, o müşri Efendimiz zamanından bu zamanımıza kadar ne yapıyor? Günahdan vazgeçmiyor. Işlemeye <gülüyor> kıyamet. Kıyamet günah işlemeye devam ediyor. Fıskı fucur içerisinde devam ediyor. ve insan eyn fucura fucuriha fi ve la ve Bununla da kallıyor ve yektubu li yawm kıyamet gününü de yalanlıyor. Hem günah işlemeye devam ediyorsunuz fucura hem de kıyamet gününü yalanlamış oluyor. Tevbe de etmiyor. İşte o kıyametin fothhşet Fayza beni o göz ne yapar şimşek gibi çakar korku ve dehşet içerisine düşer dehşet ve hayretin mim eksi Allah Allah önceden yok diyordu önceden yalanlamıştı yalanlamış olduğu şeyi birdenbire görünce ne olacak o insan birdenbire dehşete kapılır hayretler içerisinde kalır kaldığı zaman işte o zamanda o dehşet ve korku içerisinde kalmış olduğu zamanda insanın o dehşetli hali. Yani burada Cenabı o ahiretin o dehşetini tasvir etmiş oluyor. O dehşetli, korkulu an. Yani hocam e, demek bundan sonra hani bütün herkes kıyamet günü görecek. Öyle. Ha, onu da aslında başta onu da diyecektim. Hz. Adem'den kıyamete kadar Herkes kıyamet her ne kadar kıyamet kopmadan müminler ruhu önceden alırsa yani. da herkes ameline, imanına göre kıyametin o dehşetini hissedecek. O korkulu halini hissedecek. Evet. Hocam, mesela seni, göçün, bir... Aynı şekilde. Bütün varlıklar yani onun, hani şuna benzer ha. Demin Marmara depremini örneği verdik ya. Şimdi Marmara depreminde bizzat ev, Marmara'da evin içinde olanla diyelim ki Kayseri'de, Adıyaman'da olan aynı mı? Değil. Ama herkes ne yaptı? O şeyin dehşetini, depremin dehşetini hissetti. Kimi üzüldü, kimisi ağladı, kimisi yaralandı, kimse öldü. Yani nasıl ki bir depremde herkes farklı farklı yakından uzağa, onun o korkunç halini hissediyor ise, kıyametin o dehşetini de her insan ameline göre, ameline ve imanına göre onu hissetmiş olacaktır. Göz şimşek çakar, hayretler içerisinde kalır, dehşete düşer. Yani hani gö gözü parladı, dehşete kapıldı, büyüdü, bir insan korkunca o hali gibi yani. O kıyametin o dehşetinde şaşkına döner. Vaka sefer kameru. Bu sefer ay tutulur. Hani sünnet olan bir namaz vardı neydi? Kusuf evet. ve Kusuf namazı. Güneş kılakta ay zilması. Ayın ne olur? Ve ay karanlığa bürünür ve ışığır Ay tamamen ışığı gittiğinde ve Güneş ve ay ne olur toplanır. Yani fatih Minel min al gününde ya bunların ışığı gider neyin güneşle ve ayın veya da bunlar şuna benzer. Hani kıyametin on büyük alametinden birisi de güneşin batıdan doğu doğudan batması. Bu nasıl oluyor? Kısaca özetleyeyim. Mesela 300 km hızla giden bir arabanın duvara çarptığını düşünün. Şimdi çarpan araba normalde bir bakmışsın geriye dönmüş. Geriye dönüyor gibi. Çarpmanın şiddetinden dolayı. Aslında kıy orada kıyamette de kıyametin kopması anında güneşin batıdan doğup doğudan batmasındaki sebep herhangi bir gezegene çarpması neticesinde güneşin Allah bullak olması, tersine dönmesi Doğuyorken batıyor, batıyorken doğuyor olarak görülmesi. Çünkü kıyamet ne demiştik? Bütün yıldızlar patır patır dökülecek. Hani şuna benziyor. Yüz tane çoğaltabilirsiniz. Yüz tane peş peşe 300 yüz kilometre hızla giden arabayı düşünün. Gözünüzün önüne getirin. En öndeki fren yaptı. Zincirleme Hı, olur. Zincirleme bir O yüzü bin yapın. On bin yapın, yüz bin yapın. Gökyüzüne bakın sayısız yıldızlar. Birisinin yörüngesinden çıkması, birisinin fren yapması, dengeyi şaşırması... Koynazım. Bir, ...bir tazayı netice vermiş oluyor. İşte güneş de bu şekilde olur. Ve aynı beyüfe bu durumda, bu dehşetli durumda... ...yakulü insanu yevmi isim. O bir insan der. Ne der? Eynel befer. Eynel firar. Kaçış nereye? Hayır o kaçış nereye? Nereye kaçıyorsun? Diyor burada hocam. <Gülüş> He inna yani doğuş ve batış farklılıkları mesela burada her taraa de ne olur batıdan doğar. Oysa doğudan doğması lazım. işte buradaki doğma olayı o çarpmanın neticesindeki dönüş olayından kaynaklanmış oluyor. He La kella hayr zedun ala talab el O kaçışı burada ne yapıyor? Reddediyor. Yo, kaçışı yok. La vezere, la mel j ayta hasabe Efendim piyano koparsa a İzmir'de mi? Dün iki yerde yapmışlardı Bir şimdi de galiba. Bir de yurt dışında bir yerde iki tane yerin altında dayanıklı 12 12 depremin 12 derece şiddetine dayanıklı yer yapmışlardı. Kıyamet koparsa hani 2012'de kopacaktı. Koparsa yani, hani oraya gireriz, güzel olur. 21 Aralıklar. Evet oğlum, böyleye gireriz. E hocam, evsat kalan okurmuşlar ki ha. biraz daha Aynen, Erzak yiyecek. Bayağı, şey, bayağı şey demişti. Evet. Ve şu anda da satıyorlar ona benzer böyle yerleri. Evet. İşte kıyamet anında sığınacak yerler büyük bir fiyatlarla da oraya satıyor. Kaç eşi, nereye gidiyor bari? Kaç eşi yok. Anlıyor değil mi hocam? He? Bazıları oranlar alıyor kendileri. Anlıyor tabii abi. Bazıları <gülüyor> değil ki, bazıları <mas, gülüyor> İşte onun için dedik. Yani kaç işnere kıyamet orada da var. Burada sadece değil ki, orada da kıyamet var ki oradaki daha dehşetli yani. İlahar bir kıyamet gizini kıyamet müstakar. O gün ise, o gün ise ancak karar yerine dir Varılacak yer, sığınacak yer. O ile ilgili ve ile ilgili Değil mi? Ve neticede hep dönüş. Ve ilahi turcâun ve ilahi masir. Hani hep Kur'an-ı Kerimde ayetler ifade edilirken dönüş onadır, varış onadır. İnna ilâ, İnna ilârâzun. Hep dönüş, varış, sonuç, neticede Allah'adır. İstikrarlı kâley. Mahlukatın karar kılacağı, istikrar bulacağı, varıp ulaşacağı yer ancak Rabbedir. Fiyuhasibûne ve yucazuûne ve yucazuûne. İnsanlar ne yaparlar? Rablerine varınca hesaba çekilirler, karşılıklarını iyi veya kötü, amellerinin karşılıklarını alırlar. Yünekevun insaniyevma isim, bir kaddeme ve akar. O gün ne olur insana, önden takdim ettiği, etmediği, önden gönderdiği, göndermediği, öne aldığı, geriye bıraktığı. Her şey insanı ne olur, o günde haber verilir. Şunu yaptım, şunu yapmadım gönderdin göndermedin. Önceden takdim ettim tehir etti. Yani bir evvel ameli ve ahiri. İşlerinin başları da sonları da o insana haber verilir bildirilir. Heee. insan belki insan nedir? Alâ nefsî basire. Belki insan nefsine şahittir. Nefsine şahidun tam ki bu cevâli huvû bi ameli. Onun duyguları ne yapar? Amelinden haber verir. Yasir suresinde de vardı değil mi? Elleri, ayakları o insana yaptıkları her şeyden haber verir. Artık ağız kapandı. El, evet ya Rabbi ben onu çaldım. Ayak, evet ya Rabbi ben oraya gittim. Organlar, evet ya Rabbi ben duydum. Evet ya Rabbi ben gördüm. Göz konuşacak, kulak konuşacak, el ve ayak. Cevari organlar yaptıkları amellerini yapacaklar? Söyleyecekler, şahit olaraktan dile getirecekler, konuşacaklar. Velhavlil <gülüyor> mübalağat. Buradaki he ziyadeliği bildiriyor. Yani hiç bu işin karşılaştırmak durumu yok. Fela müdde min O cezadan, karşılıktan kurtulma yok. Hemen yâmen miskâle zerretin hayren yere. O men yâmen miskâle zerretin yere. Zerre kadar iyilik de olsa, kötülük de olsa insan onu görecek. Olev erkamâ ''Velevki ne yapsa öne mazeret sürse de, mazeretini de sürse, özür beyan etse de...'' ''Cem o mazeretin ala hayri kiyâsin el yâni lev câhib mazeretin mâkûb-i ''Binlerce mazeret... Ya Ya Rabbi işte dişim ağrıyordu, ayağım ağrıyordu, karnım ağrıyordu... İşte unutmuştum şöyle böyle... Öğrencinin bazen değil mi? Niye çalışmadın oğlum? ''Hocam akşam elektriklerimiz kesilmişti, o yüzden elektrik kesilmesi yok yani? Bahane ne? Hazır. O manada, orada tüm niye namaz kılmadın? Niye ibadet etmedin? Niye isyan ettin? Bütün bunları yani işte şu, şu sebepler, bütün o sebepler devre dışı olaraktan onun o mazereti geçerli olmayacak. مَا قَبِلَتْ مِنْهُ مَا قُبِلَتْ Ondan kabul edilmeyecektir. قَالَ تَعَلَىٰ نِبْلِ نِبْلِي Buradan da şuraya geçiyor. Cenab-ı Hak Efendimiz'e buyuruyor. La toharik bi bil Şimdi Cebrail efendimize vahy getirdiğinde efendimiz onu unutmamak, tekrar etmek, hafızasında kalmak, dilinde tekrar etmek hızlı hızlı hızlı hızlı daha ayetleri bitirmemesine rağmen efendimiz o Cebrail'in verdiği ayetleri tekrar ediyor. Kız unutmayayım diye, aman arada kaymasın, gitmesin diye. La toharik bi dilini hareket ettirme. Yani telaştan dolayı, heyecandan dolayı dilini hareket ettirme. لِتَا جَنَبِهِ Yani خَوْفَا اَنْ يَنْخَلِتَ مِنْهُ Senden o ayetler gidip unutulma korkusundan dolayı dilini hareket ettirme. Hızlı söyleme. Evet. Hocam çok zeki bir insandı. de Şöyle. Zaten aşağıda ayetini de ifade edecek. Onu da Efendimiz işin hassasiyetinden dolayı yani Haşa Lera kelamından bir harfinin dahi bir kelimesinin dahi kaybolmaması için korunması için hıfz olması için onun aynen dediğini tekrar ediyor. Hani aynı şuna benzer. Öğretmen ders anlatırken öğrenci onu birebir almak amacıyla ne yapıyor? Onun dediğini diliyle tekrar ediyor. Hassasiyetinden dolayı. Yani böylece herhangi bir unutma, arada gitme, düşme gibi durum olmasın diye ''İnne aleyna cema'' He, Çünkü ''İnne nehamene zelne zikra'' ''Ve inne ala, ala laha ı laha ı O Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Onun için İnna aleyna cema'' i. ''Aleyna'' ''Ala'' neydi? ''Ala'' ila. ''Ala''da mesuliyet var. ''Ala ma kesabet. Yani bir sorumluluk var. O, o görev bize aittir. Fi sadrike'' Kur'an-ı Kerim'i senin göğsünde toplama işi bize aittir. Yani kaybolmaz, ha, telaş et. Sen telaş etmem. O korunacaktır. Ve Kur'an'a ve kıra eteke iya. Ve sadece sana okunması, kıraatı ve toplanması o bize aittir. Eğer yani cereyan-ı alâli Onun lisanında kolay bir şekilde akıcı üstüde hatta neydi? Uzunca anlatılır gerçi de. Mesela Kur'an-ı Kerim gelince geldi geldik belki oraya da şey yaparız. Sahabenin birisi daha ayet gelmeden sonraki gelen ayeti söylüyor. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in akıcılığı, akıcılığı birbirlerine olan sıkı münasebeti de ortaya koyuyor. Yani adeta hissediyor o ayetten sonra gelecek kelimeyi o sahabi dile getiriyor. Yani bu da demek ki Kur'an-ı Kerim'in korunmuş olduğunun da bir göstergesi oluyor. Peyzâkar Nâhu sana onu okuduğunda, Peyzâkar Nâhu biz onu sana okuduğumuzda ne ya? Fethte bir Kur'an. Sen de okumaya peşine takip et, Okunuşu devam de et. et. Yani sistemik rafa et olur. Onun okunuşunu dinler. Fethane sanılsan ystemi nasıl bir rafa Ve böylece ondan sonra Efendimiz ne yapıyordu? Önce dinliyordu, he, önce dinliyordu, sonra da okuyordu. Tüm meyinna aleyna be yani. He, hem toplamak, hem okumak bize ait olduğu gibi aynı zamanda onu beyan ve izah açıklama da bize aittir. Ne gibi yani, bir tefii milleke. Onu sana anlatmak. Çünkü Kur'an'ın ilk müfessiri kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İlk neden? Çünkü bir tefhim milleke. Cerrabımız ona direktmen onu bildirdiği, anlattığı, beyan ettiği içindir ki anlaşılma konusunda ilk müfessir Efendimizdir. Ve münasebeti beyni hazil ayeti ve makabla emdetilken ayetinin kavliyi. Ha, bu iki ayet arasındaki münasebete gelince, ey hasbun insanı, insan, insan neden mi? İlâ <gülüyor> tavlihî <Ha>. Nereye kadar? Böyle el-kâma âziye tadamveletir i an âyâdînlâ Vâzi tadamveletir-i-mubâveder-i-leyhâ Bi-hifsiyâ. Yani cenab Hak, mesela bu genelde Kur'an-ı Kerim'de de var. Belli bir konuyu işlerken arada Muhterize cümlesi. Yani bir ara cümlesi... İki, iki, iki birbirine istenen isten isten isten isten şeyin isten arasında isten gelen cümle. cümle. Nasıl? İki birbirine istenen şeyin arasında gelen cümle. Arasında gelen cümle muhterize cümlesi deniliyor. Ara cümlesini aradaki o münasebeti Cenab-ı Hak tesis etmek üzere arada bir ara de konulmuş oluyor. Kella, hayır. Tımme inne aleyna beyane. He, Kella, hayır. İstifamun bir mana ela. Buradaki açılış cümlesidir. Yani dikkat çekiyor. intibah manasına elad dikkat Ben belki tohibbunel acilete. Siz ne yapıyorsunuz? Acil olanız istiyorsunuz, seviyorsunuz. Bir ayınla acil var, bir de elifle acil var. Ayn ile olan acele. Aceleden kasıt dünya dünya Hı. acil ise tecilden geliyor Askerliğimi tecil ettim diyor adam ha. yani sonraya ya bırakma ha. Al, elifle olan acil de ahiret manasına ayinle olan dünya elifle olan ahiret acile acile acele olan tecil edilen siz acele olanı seviyorsunuz en dünya yani, yani yas hayatet et dünya alel ahiret siz dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorsunuz. Yani acele olanı et dünya. Acele olanı seviyorsunuz. Yani daha güzeli var ahirette yok. Bu neye benziyor biliyor musun? Hepinizde de belki aynı durum vardır. Çocuklar size şimdi bir milyar mı vereyim? Bir dahaki sene aynı günde on milyar mı vereyim? <gülüyor> Oo, Genelde insan şimdiki bir Hocam sen bir şimdi, yani sen şimdi hocam bir milyar ver. Sağoluruz hocam. Şimdi de işte insanın yapısında bu. Bak bir sene sonraya 10 milyar alacaksın. On katı. Bir de bunu çocuklar on milyara değil kentrilyona çıkartın. Bak kentrilyona. Daha açık söyleyeyim. Çocuklar şimdi bir milyar mı vereyim? Bir sene sonra kentrilyonlar mı vereyim? Kentrilyon kentrilyondan daha çok olan. Ondan daha çok olan daha fazla olan anlamlarına gelmiş oluyor. Yani onun için insan maalesef ileride kentrilyonlar da verse onu şimdikini tercih ediyorlar. Sen şimdi hocam bir milyar ver, öyle, öyle, öyle şimdi sen onu ver. Şimdiki bir milyarı bir sene sonraki kentrilyonlara, katrilyonlara, trilyonlara tercih ediyor. İnsanın yapısında bu oraya. İşte onun için Rabbimiz o yapıyı. Belki siz acele olanı hemen verileceği seviyorsunuz, istiyorsunuz. Yani dünya. Ama işin kötüsü. Tamam sev de bir de bunu sevince ne yapıyor? Ve tezarûnel ahire. Bu sefer ahiretlere terk edip geri atıyorsunuz. Geri plana atıyorsunuz. Geriye bırakıyorsunuz. Öyle, öyle, öyle lokalsın. İleride, i̇leride düşünürüz. Onu da geriye atıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Yani felâ tâmelûnelâ. Onun için bir amelde bulunmuyorsunuz. El geldi. Ucuhun yevme o gün de bazı yüzler vardır vucuhun bazı yüzler. Buradaki nekine ne yapıyor? Mutlak manayı ifade ediyor. Mutlak olarak bazı yüzler vardır ki o gün de ey nedir? Nadir etin aman Allah Allah öylesin parlak, nurlu hasretin olduğu etin hem güzel maşallah hem de nur saçıyor. Nur saçıyor. Fetih suresinin son ayetinde simahun fi vucuhim min etiris vucuh. Secdenin eserinden yüzlerdeki o nurluluk gibi, ahirette de o imanın ve ibadetin Hucur nurlu insanın, mısırı, da, mısırı. Işte bir şey. O. Ki geçen şeyde de onu a, anlatmıştım. Yani o günde işte iki kısım yüz. Ha, burada birinci yüz, ha, parlak olan. Ha, bunlar hangi durumdalar? ilah حَبِّهَا نَعَذِرَ Rablerine baktılar. bakar oldukları halde. Rablerine bakar oldukları halde rüyetullah değil mi? Kelamın önemli bir konusu rüyetullah. İnsanlar Allah'ı ahirette bizzat kafa gözleriyle görecekler. Cihetsiz ve mekansız olarak. Yani yön olmaksızın. Hani mesela şöyle güneş burada doğmuş. Şimdi güneş burada mı? Hayır. Burada mı? Yok. Burada mı burada mı yok? Güneş her tarafta. Güneş her tarafta. Işığıyla ne yapıyor? Her tarafımızı kaplamış. İşte Cenab-ı Hakk'ın nuruyla yoksa cisim olarak ve cihetle yön olarak, mekan olarak değil, insanlar Rablerini aynen ahirette kafa gözleriyle görürler. Evet. Efendim? Cennetin dört tane büyük nimeti var. Güzel. Cennetin dört tane büyük nimeti var. Marifetullah Allah'ı bilmek. Muhabbetullah Allah'ı sevmek ve rüyetullah ve A A A ilim ilim bu dört büyük nimet cennetin en büyük nimetleri Allah'ı bilmek, Allah'ı sevmek ve Allah'ı görmek rüyetullah. Dördüncüsü ise ilim gibi hakikatlardır. İlmin alası var cennette. İlmin alası cennetin dört büyük nimetinden birisi rüyetullah, diğeri de ilim. Hakikati Nasıl inanır hocam? Efendim? İlmi nasıl yani? İl ha, İlim oradaki ilim ilmi hakikat ilme. Yani şu anlamdaki bir ilim değil. Efendim Amerika'da kaç tane tavuk var? Bugün kaç tane yumurta yaptı? Böyle basit basit şeyler değil. İlim hakikat. Onun için marifet dememdeki şey Her şeyin hakikati, iç yüzü, mahiyeti, esası, kökü. Tabi bakmadan ne hocam? <gülüyor> Tabii ya hikmet diyoruz biz buna. Her şeyin hikmeti. Nedenin, niçinin, niyesi nasıl? Her şeyin bu özellikleri orada mevcuttur. Hee. يَرَوْلَ اللّٰهَ فِي الْاَافِرَةِ İnsanlar ne yaparlar o yüzleri durlu olanlar? Afirette Allah'ı gönüze Rabb'un nasip Ama Allah korusun. وَوْجُوْهُمْ يَوْمَا اِذْنِ O günde bazı yüzler vardır ki فَاحِرَتُ <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani كَارِهَا سُرْشَدِيَدَرْ عَبُوز Havuz çehrelidirler. Donuk çehrelidirler. Çirkin su suratladırlar. Ki diğer ayette de o simsiyah bir şekilde onlar da Ha, onu da söyleyeyim. Cennetin en büyük nimeti Allah'ı görmektir. Cehennemin en büyük azabı ne bilmiyoruz? Allah'ı Allah. görmemek. Allah'ı görmek. Cehennem Allah'a görüyor hocam. Allah'ı geçerini onlara da gösteriyor. Onları cehenneme koyuyor. O da en büyük bir azap alıyor onları daha göremeyecek i̇şte, diye. Cen Cenab-ı Hakk'ı görmekten mahrumiyet cehennemin üzerinde cehennemdir. Cehennemden kat kat daha dehşetli cehennem. Cehennemdekilerin Rabbilerini görmemeleri, görememeleri görmeye nail olamamalardır. Evet. Ama kafir Müslüman ayetlerim bir kere allah Teala kendini gösterecek değil mi hocam? Şimdi aslında oradaki bir mahrumiyet var. Yani şu anlamda denilirse mesele yok. Yani orada Rablerinin varlığını anlayacak ve bilecek. Yani bugün gaip olan marifetullah Allah'ı bilme orada gaiplikten çıkacak. Hani biz ne yapıyoruz? Fetih şey Bakara suresinin başında Elif-Lammim'de Cenab-ı müminlerin sıfatlarını orta sıralarken ne yapar? Onlar gaybe iman ederler. Şimdi ahiret bizim için ne? Gayb. Kabir ne? Gayb. Cennet-Cehennem ne? Gayb. Ama bu sefer biz bizzat oraya gidince ne olacak? O gayb olan şey şuhut derecesine gelecek. Gayblıktan çıkacak yani. Gayb olma durumundan çıkmış. Bugün gaybe iman etmiş olanlar bizzat onlara ahirette şahit olacaklar, müşahede edecekler. Haa. Vucum yevme bazı kehalet ve avrus tazunlu tuhkunu haa. O zaman ne yapar? Yakin getirir, kesin olarak anlaşır, Allah, Ney? En yufhale biha fâkire. Dâhiyetün, azîmetün, tiksürün, fıkaran, zâhri. Haa. Ona orada beli Bel kemiğini kıracak derecede, korkunç bir vaziyette olacağını insan orada görür. Yani bel kemiklerini kıran bir felakete uğrayacaklarını insanlar ne yaparlar? O kıyamet gününde anlarlar. O kıyamet günü nasıl? Fahkiler. Bel kemiklerini kıracak derecede bir dehşetli, bir korkulu durum içerisinde olduğunu anlarlar. Kelle hayır bir bimane eda. İsa belagat, terakiye. terakiye. Nefes <gülüyor> hulkuma geldiğinde, can boğaza, can boğaza geldiğinde, nefes boğaza geldiğinde, son an. En akıb mağdursun Allah. Nefes son ana can boğaza geldiğinde, artık son nefes. Ha, kelle iza ben hadi terafi iza merhaba Halhki, yani. "Kal men havluh." Ha, "Kal de men o kimse ki havluh." Etrafındakiler der. "Men ra' yu'rihi li'şfa." Ha, şifa veren kimdir? "Men yani, yani, yani, yani, ra'." Yani, yani, yani, yani, yani, hani yani, burada şey, yani, hani, ne vardı? Yani, "Men da Tecvid kuralı olarak Allah. "Men ra't" değil yani. idam Devam Ha, yok idam ne yok yani. İşte bir de Yok, o da yok. Men, ra. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. İki yerde geçiyor. Burada men, ra. Kur'an'ı oraya bak, altında yazar zaten. Ha. Orada birbirinden ayırıyoruz. Men, merrah değil yani. Merrah olunca ne olur biliyor musun? Çorbacı olur. Ha. Yani mana değişir. Mana değişir. Men, ra. Şeklinde yukki ilginç var. Haa. Kimdir ona şifayı verecek? Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın dışında ona şifayı verecek olan kimse de yoktur. Ve zanne o ey kamer ben belaat nefsel uzalike. Bu şekilde nefsi bu hale ulaştığında, can boğaza geldiğinde ennehur firâ. Artık ne olur? Ayrılış gerçekleşmiş olur. Firâ ayrılış, firâ ki dünya, dünyadan ayrılış böylece gerçekleşmiş olur. وَالْدَفَتِ السَّاقُ sağu اِحْلَتْ سَاقِي بِالْقُرَابِ اِنْ دَلْ مَوْتِ Düşün değil mi? Ölüm geliyor. Ölüm geliyince yürüyemez onu, Ayak ayağa dolaşır. Ayağı ayağına dolaşır. Yani ayağa ayağına geçer. Şaş o korkudan, şaşkınlıktan, heyecandan dolayı ayak birbirlerine geçer. O korku dehşetten dolayı. Ha. Inlerim. Ev iltefeti şiddeti, firakü, dünya bir şiddet, ikmal ve ahire. Dünyadan ayrılışın vermiş olduğu şiddet ile beraber ahirete gidiş şiddeti bu bir araya geldiğinde iki ayak, iki ayak adeta birbirlerine bulaşmış, birbirlerine geçmiş dolanmış olur. Mi? Dolanmış mıdırlar? dolanmış Öyle. Ayaklar birbirlerine dolanmış olur. Ha, İlâ rabbike yevme iznin mesâ. O gün sevk Allah'adır gidilecek yer, varılacak yer yukarıda da eynen mefardır dediği gibi değil mi? Varılacak yer elbette ki Allah'adır. Ondan başka son varılacak yer yoktur. Ey sev, bazı yetimler anel ami diye isa el mana iza belagun nefs el hukm tutsah ila hub Böylece can boğazı gelince insan Rabb'isinin hükmüne doğru, kararına doğru ne olur? Sevk edilmiş olur. Felsefede kal insan o durumdan muhafaza etsin. Hem peygamberi tasdik etmemiş, imanı da tasdik yok, bir de namaz yok. Ne tasdik var, ne namaz var. Ne iman var, ne namaz var. Ne peygamberi tasdik etmiş, ne ahireti, ahiret için amelde, namaz ibadetinde bulunmuş. İkisi de yok. E yani yani ne tasdik olunmuş, tasdik etmiş, yusaddip, Vela yusalli. Ne evet. tasdik etmiş, ne de evet. namaz, namaz. Hocam, hocam, demiş. Hocam, niye hocam vela sadaka demiyor hocam? Niye onu tekstil yapmış hocam? Sadaka, sadaka. mı? işte orada yani hiç yapmamış. Hı -hı. Yani mübalahalı bir şekilde ifade ediyor. Hiç yapmamış ya. Çünkü bir kere iman etmiş olsa mesele bitecek. Yani burada hiç yapmamış oluyor. Hı -hı. Vela sadaka. Sada, sadaka Olur. demiyor yani. Hı -hı. Vela salla. Yani, ha. Ha. Aynen. Aynen. yani hiç tasdik etmemiş ya, hiç yani tutulacak bir tarafı yok ki, yani öğrenciye geçer puan vereceğim ama neresinden tutayım ki? Verilecek yer yok yani, verilecek Değil hali mi? tutulacak yeri yok yani. Hiçbir şekilde ne tasdik etmiş ne de namaz kılmış, bir vakit bile kılmamış ki diyeyim azından bunu yapmış. He, velakin lakin ne yapmış? Hem Keddebi bir Kur'an, hem Kur'an-ı Kerim'i yalanlamış, tekzip etmiş. Ve tevelle anil imani. İmanlarını da yüz Ahirete Allah'a, imana sırt çevirmiş. Yüz çevirmiş. Sümme sonra, bir de o da yetmiyor. Ne yapıyor? Zehebe ila ehlihi, ailesine, çevresine. Ona buna ne yapıyor? Yetematta. Çalım atıyor. Çalım satıyor. Ona buna çalım satıyor. Ha, ben var ya, ben var ya, işte şöyleyim. He, şöyle zenginim, çocuğum var, daha önce de geçtiydi ya, onları fidye veririm. Yani ben aslında farklı adamım yani. Soylu bir adamım, zengin adamım, şöyle böyle. He, bir de utanmadan bir de ne yapıyor? Çalım satıyor yani. Çalım atıyor. Yetebahtaru fi meşiyeti icaben. Gururla, kibirle yürüyüşünde ne yapıyor? Çalımlı yürümeye kalkışıyor. Sanki altyapısı varmış. Sanki bir halt işlemiş gibi. Bir işler yapmış, hayırda şunda bunda bulunmuş gibi. Hiçbir iyiliği olmadan bir de utanmadan çalım satmaya kalkışıyor. Evlâneke fe evlâ no, Nedir? Sana ancak bu yakışır. Sana yakışan budur. Sana yakışan budur. He. Evlâneke bir iltifatun halin hibeti ha, burada ne yapıyor? Gayetlikten iltifat haline teveccül ediyor, yöneliyor. Vel kelimeti ismi fiyinu vellâhu littebiyini beyan için. Eyyâni veliyeke ma tekrahu fe evlâ eyyâni fe ve evlâ bike min gayrike. Başkasından çok sana yakışır. Sana yakışan budur. Fümme evlâ leke fe evlâ. Yine bunu ne yapıyor? Aynı ifadeyi Cenab-ı Hak tekkid etmiş oluyor. Tekkiden. Bu sana yakışır, sana yakışan budur. Budur ancak sana yakışacak olan. Eh, <gülüyor> nasıl İnsan zanneder mi? Yani düşünür insan. Yazınlı, insanı ne zanneder mi? en Türkesu da başı boş bırakılacağını mı zanneder? İnsan başıboş boş bırakılacağını, yani insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde oklamak üzere başıboş boş bırakılacağını mı zanneder? Asla. İnsan başı boş değildir. <gülüyor> <gülüyor> Allah. He, hemenen ihmal edileceğini. La yukellefu biş Dinin emirleriyle mükellef olmayı ihmal edileceğini, boş boş bırakılacağını. Hayvan gibi istediğin yerde git, otla. Sabah gider, nahıra akşam gelir, ahıra. Nereye gidiyorsun? Valla sabah gidiyorum. Nahıra akşam geliyorum, ahıra. Evet, hayat böyle. Nahıra ahıra, nahıra ahıra. Hayatın ne anlamı var? Böyle hmm. hocam, Çok affedersiniz daha ötesini söyleyeyim. Hayatım nasıl geçiyor? Valla hocam tuvaletle mutfak. Mutfağa gidiyorum tuvalete gidiyorum. Mutfakta doldur tuvalette boşalt. Doldur boşalt doldur boşalt. Şimdi insan doldur boşalt makinesi olsa ne kıymeti var? Hiç kıymeti yok. Doldur. Ona <gülüyor> affedersiniz hayvanlar değil mi? Hayvanla fark kalmadı. İşte insan öyle bir varlık değil. Yani, yani o insan dinin emirleriyle mükellef olmayıp ihmal edileceğini mi zanneder? Değil. E yani la yaksak zaliki. Aman ha! Kesinlikle bunu hesap etmesin, düşünmesin ha. Kesinlikle durum öyle değil. Elem yekü kâne nutfeten. Oysa o insan değil miydi? Olmamış mıydı bir nutfe? Neyden? Min Min meni Ana rahmine atılmış. Ana, ana rahmine atılmış. Meniden bir damla değil miydi? De, Min ma'in ne diyordu? Min daha UH Yani demiş ki, demek ki buna olur? Bu gurur ne? Bu kibir ne? Niye astım beni? Ulan bir damla meni'den sınırlar. İnsan üzerine dökülse değil mi? Onla namaz bile kalır Bu gurur ne yani? Bu kibir ne yani? Şimdi işte bak bir damla sudan bir su değil miydin yani? Atılmış o da atılan yani. Atılmış bir damla bir damla meni'den ibaret bir su değil midir Ana rahmine. Sümme sonra oradan ne oldu? Bir damla su iken meni'den sümme kâne el meniği, o meni oldu? Alakaten. Bir kan atısına dönüştü Allah اللّٰهُ مِنْهَا insane Ondan sonra Allah insanı yarattı. Burada çocuklar şunu ifade edin: Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselam insan ana rahminde üç kırkta yaratılır diyor. نُطْفَةَ aleka بُدْوَان Üç devir. Ki bu daha önce de bu ayet başka yerde de var. geçtiydi Ve أَرْبَعِنَ يَوْمَا er Ondan sonra Cebrail gelir ona ruh ücler şakî olduğu kaderi vesairesi yazılır. Bunu merhum Haluk Nurbati bilimsel olarak çok güzel de izah ediyor. İnsan diyor ana rahminde ilk kırkta sulu bir arazidedir. Sulu bir arazi. İkinci kırkta ise sık ağaçlıklarla çevrili bir ormandadır. Üçüncü kırkta ise zifiri karanlık tünel içerisinden geçer bir durumdadır. Bu üç aşamayı insan yani sulu bir arazi... Sık ormanlık ve tünel. Bu üçünü açtıktan sonra insan o zaman insanlık şeyini elde ediyor. Finale ulaşır göğüs diyor, ipi İpi İnsan olma hakkını o zaman kazanmış oluyor. Suda boğulsa ilk kırıkta düştü çocuk. Annenin karnından çocuk düştü. Ya o zaman bitti, olmuyor bak. İkinci kırka geçmiyor. Üçüncü kırka geçmiyor. Onun için bu üç devre, nutfe, alata, et parçası, e neticede Cenab-ı Hakk onlar ne yapıyor? O insanı bu üç devrede, evrede, aşamada Cenab-ı Hak yaratıyor. Ondan sonra insan, ruh üfleyerekten organları gelişiyor. Yani tesavva adal a'dâhu. Bu sefer Cenab-ı Hak ne yaptı? Azasını tadil etti. Tespih etti, düzenledi, belli bir düzene koydu. <Gülüyor> <Gülüyor> Fakat minu el min elmini ki sara alakadan alaka olar o meniden Allah ne yaptı? E yani kıpata demin bir parça kal. Ondan tüm budgaden sonra bir et parçası. Ey yani kıpata lahmin bir et parçası, bir et parçası. Had ayet ne diyor? Bir çiğnemlik et parçası bir çiğneme. Aynen diş şeyleri var ya o bilimsel olarak da var. Aynen bir şey lastiği mesela plastik bir şeyi dişinizle şey yaptığınızda dişinizin izinin orada görülmesi gibi aynı insan ana rahmindeki durumu da dişlenmiş bir halde oluşmuş oluyor. İşte onlar bir. Yani, yani onun videosu vardı ben zaman olsa onu da size seyrederdim, seyrettirirdim. He, ne yaptı Allah fecalen minhu ondan esereceğiyle en leu Dişi ve erkeği kıldı, yarattı. Dişi ve erkek yarattı, ezdekere vel kılsa. O çiftlerden birisi zeker, birisi ünsa, erkek ve dişi. Yani yeştemiyâni eden ve yenferudu küllü minhâ anil ahire tahreden. Ne yaptı? Bazen erkek, bazen dişi. Ama dünyadaki erkek ve dişilerin yaratılması dengeli. Yani sürekli erkekler dünyaya geliyor, erkekler daha çok şu bu değil. Yani Allah o dengeyi sürekli sağlıyor. Erkeklerle dişilerin, kadınlarla erkeklerin gelmesi dengeli. He, diyelim ki kadınların bazen çok olmasındaki sebep şimdiki savaş gibi durum. Savaşta diyelim ki erkekler ölüyor, kadınlar çok oluyor. Ama Allah yaratırken o dengeyi koruyaraktan kadın erkek sayı itibariyle o denge içerisinde Cenab-ı Hak yaratmış oluyor o çiftleri. En iyiyse zâlike el-fa'al-i hâzîl eşyâ. Bu şeyleri yapmaya bir kadirin. Heee. Allah kadir değil midir? Bunları yapan Allah'a ney? Alâ eyyuhiyel mevtâ. Ölüleri dilitmeye. Bunu yapan kadir değil mi? Bu ayet okununca Efendimiz ne demiş? Hâd-ı sallallahu sana Bela. Evet ya Rabbi. Demek ki sünnettir yani. Bu ayet okununca bela demek sünnettir. Evet ya Rabbi. Bütün bunları yapan sen Elbette ki ölüleri tekrar diriltmeye de gücün yeter. Kadirsin. Güç sahibisin, kadirsin, muktedirsin ey Rabbim. Biz de iman ettik. Subhani kezâ ilmelenâ illâ ve'allel terekînü kertelâ bîmû lakîm ve âkır <gülüyor> davâhum ennilhamdülillâhi râdül âlemîn El-Fatiha.